Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz nefis muhasebesi. Nefsi muhasebe etmek, yani ruh nevi dengesini korumak, kontrol etmek. Bize Mevlamız buyuruyor, Kone-i Kerim'inde, Haşr Suresi'nde, Bismillahirrahmanirrahim. Yaiz amelü, ya اَيْهَا الَّذِينَ اٰمَنُ ya اللّٰهِ uyarı önce geliyor uyarı ey müminler önemli, müminler mümin iman edenler amel eden geliyor mümin isim fail olmuş oluyor اتَّقُ اللّٰهَ Allah'tan korkunca şaşırıyor Önce Allah korkusu gerekiyor. Bu korku da iki ayrı oluyor. Havl-i ikab biri azap korkusu, bir de azamet ile korkusu. Yani kişi Allah'ın azametini düşününce korkma gerekiyor. Ve tenzur ben arkadan buyuruyor. Nefsün ma Ve tenzur baksın, nazar etsin, düşünsün. Nefsün her insan, mükellef insan ma kaddemet li Yarın için buradan oraya ne gönderdi? Hayır işer. bunların kişi kontrol etsin. Hesabını, kitabını yapsın öyle buyuruyor. Yani biz orada ne bekliyor mu? Kalbede ne bekliyor? Bizim başta ne bekliyor? Burada iki defa ittikullah geliyor. Allah korkusu. Hadis-i Kür Aleyhisselam Hazretleri Resul-i Hikmet Hikmetin başı Allah korkusu neşâhine böyle. Kişi Allah'tan korkarsa gün eşleyemez. Kul girer hafta. Şimdi nefis muhasebesi Mevlam emrediyor yani böyle. Burada veltenzur, emir bu. Allah emrediyor. Her nefis, nefis her insan nefsini muhasebe etsin. Buyur Mevlam. İnsanlar genelde bu muhasebeyi yapmıyorlar, yapamıyoruz. Neden? Tek kelime gaflet, gaflet böyle. Dinine dalma, uyanma, aldanma, artık unutma, Allah unutma cehalet böyle. Tek kelime gaflet. Zikir ve gaflet. İbne zıttı bunlar. Zikir hatırlama, gaflette nişan unutmamaktır. Ne yapmamız gerekiyor? Önce gönlümüzün uyanması geliyor. Gönlümüzün. Gafletten uyanması geliyor. Gönlümüzün. İnsanlarda beş duyunun ötesinde bir duyu var. Bana gönül deniyor derler. Göz maddiyi görür, renkleri görür. Kulak sesleri işidir. E, buna bakar, şuna bakar dediler. Bir insanlarda gönlü var. Altıncı duygu bu manevi duygu. Bu duygu gayeb alimle bağlantılı. Her insan bu duygu vardır. Her insanda böyle. Hatta bazen derizim böyle, hepimiz deriz böyle. İşte gönlüme böyle doğdu deriz böyle, gönlüme doldu. Mesela bir insan bir yere gidecek, gitmesi belki de gerekir de, gitmesi de aga gönlüye doğar ki gitme, istemez, gönül istemez. Nedeni bilemez insan böyle. İçen doğar böyle böyle. Gönül istemez O zaman bu işi yapmama gerek yok. Yani gönül bir şey istemiyorsa bu iş yapmama gerekiyor. Gönül öbür alemle, gayb alemle bakıyor. Oradan gönül bir şey alıyor alıyordum. Bu sizi umutlar. İnsan ne kadar da gönlü uyansa o kadar bu sevgi artar. İşte evliya bu muhtarendir. Evliya mesela biri gelir gelirken onun geleceğini, onun gönlü bilir ona böyle. Gelmekte olduğunu böyle. Hatta gelen insanın niye geldiğini, hayırlı şey mi, onu sezer önceden bilirler buna böyle. Demek ki muhasebe şart. Muhasebe olmasa ...kontrol elbizen gider muhteremler. Allah korusun. Kontrol elbizen gider Allah sana. Bu iş ne gerekiyor? Gönlümüzün uyanması gerekiyor. Gönül uykulması. Gönül aileye benziyor. Evli olan tarifi bu şekilde. Evli olan tarifi. Gönül aileye benziyor muhteremler. Ayna eğer şeffaf olsa, temiz olsa... Her şeyi aksiler gösterir. Anayi yüzü kirli olsa, lekeli olsa, pastasa, tozansa, artık görüş azalır böyle. Hala tamamen kaybolabilir böyle. İşte günahlarla da gönül kararıyor. De, günahlarla böyle. Her işten günah, gönülde o günah ile orantılı şekilde büyük ve küçük bir siyah nokta leke gönüle geliyor. E, kul terbiye edip, edip, hem alınmaz da bundan bu leke kaldığı gibi hele günümüzde Allah yardım etse hepimizin böyle. yani günah işleye işleye ne oluyor? tamamen gönül kararıyor gönül karar dem ne oluyor? gönülün doğasını kaybediyor gönül o halinde tamam kopya, kesiyor kesiliyor halinde böyle o zaman ne yapıyor? gönül gıda alamayınca Gönül sıkılma başlıyor işte böyle. Gönül gıda alamıyor böyle. Namaza kılsa... ...ama gönül gıda alamaz zaten böyle. Usülen böyle. Camiye gider. Gönül koluna girer. Konuşa konuşa, göle göle, şakala şakala Ağzına sigara bile, onun dumanı şeke şeke böyle güle camiye gider böyle. Camiye gider. E hocam sesi iyiyse, bağlı güzel bağırıp çağırıyorsa... E. Deküzonla hoşlandı ne pişmanım. Ama Gönül namazdan zevk alamadı. Ömreye gider ne yapıyor orada? İşte şu motella kaldım, şöyle rahattım, böyle rahattım, şunu yedim, bunu yedim. Gönül ibadeden zevk alamaz, gönül kararlı işte. Bir insan havayı soluyamasa bu bedensel ihtiyaç. Kişi havayı solayamasın ne olur? Yani bir iki dakikin duramayacağını diyorlar. İnsan patlar böyle. Tabi sonunda kan zehirli muhtemeldir. İnsan özür diler böyle. Günümüz hastalığı bu muhtemeldir. Günümüzde böyle. Ne diyorlar? Psikoloji. Şu şu bu. Gönül darlığı, gönül kirliliği, gönül vasıtası kaybetmiş muhtemeldir. Bir ibadet edecek alamıyor böyle. Her ne kadar tespih çekse bile. ...genelde kadınlar da ayaklarla bunu... ...tesbih alıyor eline... ...şu kadar şunu çektim... ...bu kadar bunu çektim... ...bir boncuk... ...oyuncak derler. ...dili Allah Allah der... ...ama gözü orada... ...kulağı orada... ...gönlü başka yerde... ...bir şey girmez hatta, ...Allah korusun böyle... ...işte ne gerekiyor... ...insan olmak için... kâmil olmak için gönlün uyanması, gönlün temizlenmesi paslarından arınması, gönlün doğasına dönmesi, doğasına gelmesi geliyor. Gönlün doğasına döndü mü gönlün duygusu olur. Hassas olur böyle. öyle. Ruhsal zeh kalmaya başlar her şeyden. Bu iş ne yapmamız gerekiyor? En şeyi tefekkürü mevcut muhtemelen. Tefekkürü mevcut. Ölümü çok hatırlama ölümü. Bir gün biri Hz. Ebu Darda'ya gidiyor. Ebu Darda sahabe-i kiramdan. Üçü tekvah sahibi sahabelerden Hz. onu Şam'a gönderdi. Halif'in zamanında insan uygulaması için. Bir gün ona gidiyor birisi. ya Abed Derda diyor. Hz. Hazretlerine ben diye gönlüme bakıyorum. Gönlüm dar, sıkıntılı, huzursuzum. Camiye girsem huzura bulamıyorum. Kabe sürü bulamıyorum. Ne yapayım? Buna üç tavsiye de bulunuyor Hazreti Davud'da. Hastaları ziyarete git. Ama çok kalma orada. İkincisi cenazelere de bulun. Yağzıda bulun. Üçüncüsü mezarları, kablislere dola ziyaret et, kablileri. Peki efendim diyor. Yapıyor bunları böyle. Hastalara gidiyor, ziyaret ediyor. Nerede cenaze varsa yağzıla koşuyor, gidiyor. mesela dolaşıyor. Ama bir değişim olmuyor. Aynı aynı, tam, aynı hamam, aynı devam hep böyle. Yine geliyor. yarabada, nerede? Sinemeye ne işte uyguladım ben ne yaptım ben bir değişmedim ama nasıl yaptım? Hastaydım ya. işte gel bir dedim şu burada bu şekilde böyle. Yaniye gittim işte tabutu taşıdım şu bu oldu mesafeden Fatih okudum olmaz nasıl yapmam gerekiyor? Hastayız ziyade gittiğin zaman onu gene kendine koy. Ne diyor işinden gönlünden? Bu kardeşimin bu veren Allah cevherce... ...dilirse bana da verirdi bu hastalığı. Bak, öyle hastalar var ki... ...bir yanı bir yanı dönemiyordu. Yani. Uyuşuyor bir tarafa... ...bir kapıda gözü... ...biri gelirse de bir çevirirse. Altını alsa biri. Ağzına biraz su verse... ...birisi yoktu. Bir hastalığı var böyle. O zaman ki nefsine ey nefsim. Badem bana Rabbim böyle sağlık sılatı verdi. Bunu yerine kullanayım dedi öyle Hastadan çıkınca diyor Allah Celle Cale daha çok kulluk etmeye çalış diyor böyle. Şükür gerekiyor ona böyle diyor. İkincisi cenazede gittiğin zaman diyor düşün ki diyor o tabuttaki kişi tabuta yatan kişi evlinde getirmişler evet, evinde. o kişi Tanıdığın kişi de diyor, o da dün evresi günü ise senin gibi o da dünyada bir insandı. Yürürdü, giderdi, gelirdi, cami ederdi, neyse bir şey yapardı böyle. Bir zamanda çocukmuş, genç olmuş, çalışmış, çabalanmış, ev fark edilmiş, işgüdü edilmiş, çevir edilmiş. Şimdi ne oldu? Hepsi kaldı. Böyle. Onlar bir hayal rüyamış, hayal denen şey böyle. Hayal Doktalandı, tabutta. Şu anda kefene sarıldı. Kefene sarıldı, pamuklara kondu, virüsü serpildi. Tabut içerisinde yatıyor, şimdi. Evi kaldı. Arabası kaldı. İşi gücü kaldı, çevresi kaldı. Hepsi kaldı. O zaman ne geliyor nefsine? Ey nefsim, ölüm... Sadece bunun kaderi değil. Benim de ortak kaderimiz bu insanlığın. Ben de öleceğim dedi böyle. Ben de öleceğim böyle. Şu anda yatan tabuta benim de diye böyle. Benim dedi böyle. Hayatın o böyle. Kefeni giydin, son gömleğin yakasız. bodasız Tabu ilkiye tabuta bindin. Evrende bekliyorsun böylece. O zaman diyor kendine tabu içine koy, ben öldüm dedi. Tabuttan dünyaya baktı odan böyle. 네. Üçüncüsü diye mezarlara gittiğin zaman, dolaştığın zaman diyor, tanıdığın kişileri göz önüne getir tanıklarını, afobdan dostlarını büyükten bizi getir diyor baktı. Onlar da bir insandı biz on dünyada yürü insan da onlardı böyle ya. Yürüyen, koşan, çalışan, çabalayan makam mevki sahipleri, ağalar, paşalar, beyler, şunlar, bunlar da bunlar bir zamanları böyle. Şimdi oldu, kefenlerde şürüdü dü, derileri döküldü, etleri şüri döküldü, saçları döküldü, kemikleri şüri ve şürimiş kemikleri de. Peki neydi bunlar? E, dünya'daydı bunlara bu zamanlar böyle böyle. Ne oldu sonları? Bir de onların dünyadaki bradukana baktı. Ne onlar diyor? Ya? Başkaları yaşıyor Onların mı? Onlara bakan bir şeylerinde evler, yurtlarda böyle. Deki diyor, ben de burada yatacağım bir gün gelecek ben dedi böyle dedi. Bir zat varmış, muhtememiz zat varmış. Akıl ile ilerisini görüyor, düşünüyor. E hayatım hayat değil, yolum yol değil. Madem ölüm var, madem ölüm var. O halde oraya çalışmam gerekiyor diyor. Ama gönlü bir uyandıramıyor. Yani gönlünü muhtemelen. Yani dünya ağır basıyor. Çevresi şu ağır basıyor. Bir kafede kalıyor. Ne yapıyor bu kişi? Yani kolay değil hap yolu Biraz çalışmak, çabalamak gerekiyor. Bu kişi ne yapıyor? Evi kasabanın kenarındaymış. Eski evler, ağaçlar, kerpiçler böyle tabanda çamur su var. Altta da çamur böyle. Bu çoğu çocuğunu gönderiyor bir yere, birkaç kere akrabasından gönderiyor onları. Gidiyor çarşıya bir kefen alıyor. Bayağı bir kefen alıyor böyle. Eve geliyor, kefeni kendine göre bişiyor. Tam. Üç kat yapıyor kefenini. Odanın ortasına mezara kazıyor. Tam mezarın çapında. Odanın ortasına mezara kazıyor. Camiye gidiyor camiden geliyor. Fakat düşünüyor. evet ben camiye gittim. Namaz kıldım. kıldım ama ne aldım namazdan? Ne aldın Bakıyor böyle. Allah yükselamaz derler. Bir namaz ya. bir insan bir Allah derse yanında bir şey olması gerekiyor ki böyle. Gönül gerekiyor ki bundan. Bir Allah demeye. Gene bir besme üç esma bir besmelede de. Fatih şerifler var böyle. Rüküt secdeler var böyle. Ben gittim namaza diyor. Yatsın namaza. Onu kıldım. Ne aldın namazdan şeye bakıyor. Kimşe mı böyle. Aynı gaflet, aynı ağırlık, aynı darlık gönül böyle. Mesela kalkmış ya. Nefsim diyor. Sen diyor ölümü diyor yaşamadan bilemiyorsun böyle O anda suyunuyor. Ben şu anda öldüm diyor muhteşem der. Gecenin karanlığında, gecenin karanlığında, öldüm diyor, giriyor banyoya, bir duş alıyor. Yani kusuf tas alıyor. Beni yıkadılar diyor böyle. Yıkadılar beni diyor. Kurulanıyor, kefeni giyiyor muhteşemde. Üç kat kefeni giyiyor, pamukla koyuyor. Oradan kalkıyor, gecenin karanlığında, mezar tam gerçek topraktan normal bir mezar, çapa şeyi. Mezara girip, giriyor mezara. Mezara girince... ...korku başlamışın önünde... ...mezara girince. Ev şehrin kenarında... ...tabii eski zamanlarda... ...yok da gece hayatta... ...akşam olduğumu yakalım çekiliyor böyle. Yolda lamba yok... ...şehrin yanma yollarda... ...karanlık, ses yok, seda yok... ...işte de kimse yok... ...o da karanlık... ...kefeni giymiş, gene bakıyor... ...kefenin içerisinde, pamukla sarılmış... ...mezara giriyor artık böyle korka korka böyle. böyle. Korka nefis demiyor. Çıldır nefis demiyor. Kalk diyor. Ama dinemiyor. Korka korka böyle. Sağ atılan yatıyor böyle böyle. Yatıyor böyle. Tam mezarda evet. bu şekilde. Ama nefis çıldıracak. Ey nefsim ey nefsim diyor. Evet şu anda ayağa kalkma gücüm var şu anda. Çıkmaya şu anda gücü kuvvetim var ama gün gelecek diye vallahi billahi nefsim Vallahi bile gün gelecek ...bine buraya mezar koyacaklar... ...üzerimi örtecek toprakta... ...o zaman kalkamayacağım... ...ne yapacağım o zaman... ...bir de yatıyor orada... sır tefekülü mezar... ...öldüm diye yatıyor... ...iyice nefis korkuyor... ...işindeki bütün... ...iştekler gidiyor nefislikleri böyle... ...duygular gidiyor içinden. ...ey nefsim diyor... ...hadi Rabbim bana bir... ...tekrar Rabbim bana bir... ...hayat verdi bana... ...tekrar dünya döneyim diyor... Bakın ne abartıyoruz beraberinde. Oradan çıkıyor, o kefeniyle abdi zaten vardı. İlkillet namaz duymuştur beraberinde. Bak yine namaz başka oluyor beraberinde. Mezadan geldi. Ben. O hayat yaşadı. Hayat bakın başka oluyordu beraberinde. Bunu birkaç defa tekrarlıyor, sonra tamamen yeriş şekliyle de. İşte demek ki en kestirme yol. Uyanması için gönüllerimizin tefekkürü mevcut. Ölüme düşünme böyle. Yani öldük. Öldük muhtemelen böyle. Biraz da yıkanacağız. Kefyaneneceğiz. Tabuta konacağız. Ve mezara bizi götürecek muhtemelen. Bazı kişilerin cenazesi kabloluk olabiliyor. Konmalar gelebiliyor. Hatta camiinde arabalar park için yer bile kalmıyor muhtemelen. Kabloluk olabiliyor. Bir şaşalı tantanar oluyor ama nereye kadar? Mezar kapısına kadar böyle Mezar gelindi mi hemen acele gömülüyor. Birkaç şey okunuyor. Bir dua ediliyor. Herkes doğru Tek başına kalıyor böyle. Tek başına kalıyor kişi. Sonra bir de mahşer var, mahşer İnsan bitki değil ki, insan biz tamam çürüdük ki çürüp kalsın mezarında. Ya, ruh ölümsüz ruh, ruh ölümsüz. Ruh aynı hayat devam etti böyle. Ruh ölümsüz. Bir sonra mahşer var mahşer mutlader. En zor burası böyle. Mahşer böyle. Hesaba çekilme, sorgulama vakti böyle. Şimdi Mevla bize burada da itibar buyuruyor, itte Allah'tan korkun. Birincisi, ibadetleri yerine getirmekte Allah'tan korkuyor. Yani tam yapın bunları böyle, ibadetleri böyle. Farzları, vacipleri bunları yapın böyle. Tabii beş raket namaz mı? İlla ki beş raket namaz Günde beş defa böyle. Ancak gönül verebilir beş raket namaz ile, günde beş raket namaz ile. De. Namazda da gene korkmak namaz kılmakla birlikte acaba namazı becerebildik mi acaba? Yapabildik mi namazı acaba böyle. Acaba bu namaz gelecek mi mezarımıza? Evet yani derler. Mezarıma mezarına konması gerekiyor namazın böyle. Oraya bu namaz gelecek mi acaba oraya? Böyle. işte ne gerekiyor? Üzerimizde varsa kaza namazı madır yani ameller. İşte kılarım yok yani derler. Olmaz böyle. Hemen hemen hemen hemen derler. Hemen, hemen. hemen Kazaları kılmaya başlamalı kazalar mı ...kılmaya başlamalı. Hmm. Sı so, düşünmek üzerimizde kaza orucu varsa tutma gerekiyor bunlara deme. borcu varsa onlara verme gerekiyor. Haz fazla gitmemişse gitme gerekiyor. Hazlama gerekiyor. Gidemezse yapması gerekiyor. Adaklar vardır. Adak vardır deme. Adam bir şey böyle... O da bu hacim gitme gerekiyor bunlara. Yemin kefareti. Yemin etmiştir, yemini bozmuştur ama kefaret vermemiştir muhtemelen böyle. Ne oluyor böyle böyle. <Gülüyor> Günümüzde çok oluyor böyle. Mesela biri bir yere gidiyor, sohbet alır. Gel buyur, yok yemeyeceğim, Gel ne olur işte gel, vallahi yemeyeceğim. Yemedi, yemeyeceğim diye. Onda. İstediğiler, hadi al. birkaç tane alayım diye böyle. Yemini bozdu işte da. Mesela arkadaş arkadaşı oraya bir esnaf oluyor. Yine gel bir şey iç. Yok içmeyeceğim. İşim var. Gel ne olur gel. İsrail yalvarıyor. Vallahi içmeyeceğim diyor ama içiyor çayı. Yemin boz muhtemelen. Böyle? Yemin kefareti. İşte bunları düşünme gerekiyor muhtemelen. Hesap bu muhtemelen. Böyle? Acaba namaz borcun var mı? Kaza borcun var mı acaba? Namazı nasıl kıldım acaba böyle? Kaza borcun var mı? Kaza orucun var mı? Oruç, orucu bozmuşsa, başlangıçtan sonra kaçtan bozmuşsa yapar da gerekiyor. Altmış gün yapar da gerekiyor. Bir de kaza altı bir olmuş. İkincisi bu da vettekullah var. Allah'tan korkma. Bu da nedir? Allah isyandan korkma, sakınma. Güyahtan kaçınmamız Ama Aman yalan söylemeyeyim, gıybet yapmayayım, kimseyi çekiştirmeyeyim, ...karıncayı ezmeyeyim... ...kimse bir zararlı olmasın... ...harama bakmayayım... Mesela hanım kız... Baş, ...aman aç dışarı çıkmayayım... ...dışarı çıkmayayım... ...haramdan sakınmak mıdır? <gülüyor> ...gıda olarak haram gıdadan sakınmak... ...haram yokmadan sakınmak mıdır? ...haram yokmadan sakınmak... ...gıdadan sakınma. ...hep bunlar, nereye geliyor bunlar... ...muhasebeye giriyor. ...zor mu? Burada zorsa... Orada kollaşıyordu. Allah'ım Orada Kişi mahşere geldi mi ne olacak? Buraya kişi bunu incelemişse, araştırmışsa, zorlamışsa burada, orada ne oluyor? Geç geç bakalım geç geç <gülüyor> hesap 50 bin yıl sürecek. 50 bin yıl. Tek gün ama bir gün olmuyor. Bir gün olmaz. Gece olur böyle? Hep gündüz ocak böyle böyle. 50 bin yıl hep gündüz böyle. Üneştepe'de insanın yakın, beyin kaynıyor. Tama yerden kanıyor, İzcamlar insan terrişleri buralmış. Açsusuz. İnsanlar kadar böyle. Açsusuz. Fakat kim dünyada bunları tam yere getirebilirse getirebilecek yani, Allah'a bir yardım etsin. Allah'a bir yardım Odan olacak gerçek olan bende. Ne kadar sürecek? Bir namaz kucacak kadar, farz namaz kucacak kadar Bir Bir hesap var diye. Gerçek bunun hesabı bir farz namazı süre tarış. Öyle namazın tadı bir farz dedim bende. Bir farz namazı kılacak kadar. Neden? Allah hepsini biliyor. Her şeyi de. biliyor bende. Yani. Hatta öyle insan var ki maaşları hiç maaşlara gelmeyecek muhteremler. Arşın gölgesinde otacaklar, Bir orada bir şifler, hesap verilmesi insanları. Arşın gölgesinde muhteremler. Evliyalar, salihler, şehitler böyle. orada olacaklar bunlar böyle. Mülemme-i derler. İmimi amel eden gerçek bir alimlere. Bunlar biri şöyle buyuru muhteremler. Bir örnek ver bize de. muhasebesinde. Ey insan diyor. Ey insan diyor. Sen diyor, yanına diye bir eleman alsan, yani parayla uğraşan bir kişi, eleman alsan diyor, yeni eleman aldın diyor, elemanı hep gözlersin diyor. Acaba çalıyor mu, çırpıyor mu, bir şey yapıyor mu böyle mi? Hep onu gözlersin, sonra böyle diyor. Onun diyor, gözlediğin gibi diyor, nefsini gözle diyor. Kendini kontrol altı al böyle, böyle, böyle. Acaba ben ne yapıyorum böyle? Acaba eleman çalıyor mu? Cebine bir şey atıyor mu acaba? Bir şey yapıyor mu acaba? Yaptığın gibi diyor. Kendini de böyle gözetle. Acaba haram bakıyor mu? Aslında yalan çıkıyor mu acaba? Kendimi zitiye herhalde Yani büyüklerin işi yapınlara böyle şey. İnnellahe habime ta'l-ı Ve Mevlana bu ayetin sonunda İnna Celle Şahli. Allah mutlaka Habir, Allah habirdir. Habir, her şeyi giz aşığı bilen, içim dışım bilen, ne yaparsanız, Allah bunları biliyor mu? Ne yaparsa böyle? Yani bir bakışı, bir çıkan sesleri, sözleri, işimizden geçenleri, kim içimiz yarattı? Hiçbir <gülüyor> ki yarattı. <mısın>? Hepsi <gülüyor> melamaların, biliyor onların böyle. Mevlam 2. ayetler buyuruyor. Yani Haşir 19-23 ayet okuyacağım inşallah. Vela tekünü kelle nesillâhe Vela tekünü olmayınız Mevlam buyuruyor. Kelle dinle nesillâhe Allah'a unutanlar gibi olmayın Mevlam buyuruyor. Allah unutanlar gibi olmayınız. Allah unutmayın onun kafi olmayınız. Bak. Yani böyleleri var. Kelle zine, onlar gibi olmayayım Mevla'm diyor. Mevla'm başka etkene buyuruyor. Ez küruni, ez kürküm. Kullan beni zikredin, hatırlayın. Ez kürküm, ben de hatırlarım Mevlam. Hatıramamış yaparım Mevla'm diyor. Allah zikrederse, Allah hatırlarsa. Bu zikir tabi diliyle olur. Allah der... La ila illallah der, subhanallah Allah der, konu kur. He buna zikir buna der olur böyle? Tefekkur olur böyle. Ki şu aleme bak, evrene bakar insan böyle. Nasıl bir denge, düzen var şu evrende hocalar. Nasıl bir denge, düzen var ya. Yani? Mesela Güneş aramızda ki mesafe 150 milyon kilometre mesafe var. Daha az olsa ne olur? Dünya yakın, daha yakını güneşe. Hayat olmaz dünyada. Denize buhar uçar gider. Yanar dünya böyle. Yasa yaşayamaz. Mesela uzak olsa dünyada buzlu, buzlu hale gelir dünya yaşayamaz. Dünya arasında ay arasında mesela ay 30 bin metre. yakın dünyaya böyle. Daha yakın olsa ne olur? Denize taşlar müteahmeler. Ve cezir var. Vermem, o, kadar, o kadar ayın çekim gücü, yani altta biri, o da bir çekim. Bu rense altmış kilo, ayda on kilo gereken saatler. Altta bir çekim gücü ayın batır. E, ayda yakın olsun ne yapar? Mecezir bütün suyu sahile aldı, sahile batar. Böyle. Sonra ay mıtır? Ay mıtır? Vermem, kan dolaşımı aynı şekilde kaynı dolaşımı verirler. Yani ay biraz yakın olsa bize ya da ayın çekim gücü biraz daha fazla olsa bizim damarlar patlar muhtemelen. Kan damarları beyninde patlar biraz da muhtemelen. Çünkü kan dolaşımıyla ilgili böyle. Bir insan mehtapta yani ayın 10-15. günlerinde ayların günlerinde biraz günü, ayda gece fazla kalsın başar çatar muhtemelen böyle. Çünkü ayın çekim gücü ne yapıyor? Kanı beyne çeker İnce damalar şişer muhteremleri. Kabrı başarışsa kalmaz muhteremler. Yani nereye baksak muhteremler? Hangi zereye baksak? Nasıl bir denge var mı muhteremler? Bunu bir yaratan var mı? Yaratan var mı? Mesela bilgisayar açık şurada duruyor böyle. Üçüncü geliyor başına basma tuşlarına. Rastgele basıyor böyle. Ne olur bir şey olur mu? Kalmakal bir şey ne bir kelim oldu ne bir hicil olur böyle. Noktası büyük bir soru işler ancak da böyle kar amacı mı bu şey böyle böyle. Ne gerekiyor bilinçli. Böyle bilinçli muhteremler. Bu alemin Rabbi var ciler iş alemin böyle. İnsanın bedenindeki denge düzeni muhteremler. Bedenindeki böyle ya İki böbrek var ikisi aynı büyüklükte muhteremler. Bana göre hiçit organlar iki göz var İki kulak. Yani böyle böyle. Ya muhteremler. Yardılışlar ve ana kanun böyle bu. Hücreler daha gelişirken böyle olur mu? böyle. İki kılar aynı büyüyor böyle. İki gün aynı büyüyor böyle. Eller bu şekilde muhtemelen. İki ay aynı büyüyor böyle. E karmaşık bir şey yok muhtemelen. Ayağın bir, bir santim kısa olsun insan başlarken başlıyorlarken bir tane eksik olsa böyle, böyle. Yani her zerrede her zerrede Allah'ın tevhid Mevru'u anlatır. Tevhid, Allah bir diğer eser efendim. Her şey Allah bir diye her zere zere. Allah bir oysa Havadaki denge, oksijen dengesine de Yüzde yirmi 121. Daha fazla olsa yakar, hücreyi yakar tabii. İkisi artar. Elli üstü insanı insan bedeni bulur tabii. Daha az olursa hücre kıdaya yakamaz Her zerede de Allah'ın tevhid nur mührü Her yerde efendim. Bu hep benim Anas Hazretleri Elikeyiz Menda Nefsi ve Amel-i Mabati. Elikeyiz'i akıllı insan kimdir? Akıllı kimse. Var akıllı şeyler. Menda Nefsi Nefsi'nin devamlı muhasebe eder. Kontrol alın nefsini böyle. Nefsi ne yapıyor böyle? Harim istiyor. Yo dur bakalım. Ne bakalım böyle. Ya, bu haram bu böyle. Ve Amel-i Lima Ba'del Mevti. Örne sorusu için Ameni yapazlanır öyle şeyler bak. Ba'del mevti. ölümden sonrası için ne gerekiyorsa onları yapar. Mıdır. Mıdır? Yani. Ne gerekiyorsa. Bir de mesela mezardan bakma gireyim mezardan mutlaka yani. böyle. Kişi mezarla kondu aynı insan bakma mutlayanlar Aynı insan bu aynı ruh benim. İnsan ruh bedenimizden beradır. Ruhun bağıse kesiliyor bedenden muhteremler. Ruh bedene göre böyle, beden ruhunu göre böyle. Aynı insan aynı görüş aynı bilgiler muhteremler. Kişi kabra kondu, her yani gitti. Şimdi ne yapıyor dakiki kişi? Ne kadar burada yapmışsa bile yapmışsa bile burada ne der gene? Ah, derim, derim, ah. Ya kule yâleyteni kaddemtil hayati de yoktur. Ah, yâleyte ah, <ahli> ne olaydı? Kaddemtil <gülüyor> hayati. Bu hayatı demişsin, adamı buraya gönderse demişsin ben de. Şeyim, böyle, böyle. Neden? Öbülere hiç çıkamadılar ben İlk kefem, ben Bir de giyemem ben de. Gardırobu doldur eşyalar, hele hanımların böyle. E, bir gidin tekrar giyemez ben de. Gardırobu doldur böyle. Evinin artık halısını beğenmez, kanepesini beğenmez, yüzünü beğenmez, değiştirmek şunlara bunları ya yani eski medeniyetler, eski değişmek, şunlara bunlar dayımat böyle eski insanlar müstermede ekmek yeme bulamazlardı gene var tabi dünyada böyle. Biz şimdi taba bilmiş tabak hatta kaşçatan insan beğenmiyor kaç müstermede böyle Tabakları var bir tabak görüyor o onu alayım böyle var yedir işte böyle bunu yemeye şükür Allah taraya. E. Ama buna bakınca böyle, böyle kabirden bakmak gerekiyor oraya. Kim girecek kabire? Her komutan. İstizasız öyle. Yani başı ol, badaşı oldu değil mi? Öyle. Dünyanın süper vücudunun başkomutanı oldu, Başkara ol, olur. kim olursa da olur. Her insan o kabire girme tutan Hazreti Harun Reşit. Harun Reşit biliyorsunuz. Abbasli halifelerinin en meşhuru böyle. Yani onun döneminde en para dönemi devletin para dönemi böyle. Hastalığı bu dönemler Bak ölecek artık. Şu ayet okudu. Hele ki anne sultaniye hele ki anne sultaniye saltanlığı bitti artık. Bu fukuk yaşıyor burada. Ya anlattınlar böyle. Harun Reşit deyince aklıma geldi Bizans İmparatoru haber gönderiyor. Harun Ben diyor bir grup papazım var. Onları Bağlat'a göndereceğim. Sen diyor İslam alimlerini topla diyor. Karşılıklı bir münazara olsun aralığına bakalım. Konu din, Hristiyanlık, İslam. Hangisi sar bakalım. Bir tarzına bakalım böyle bir adet böyle. Yani uzun zaman bu Roma İmparatoru'yu düşünmüş papazlara böyle. Onlar emir veriyor. Bu papazlar hem İslam'ı inceliyorlar hem de Hırslan'a ilgili bütün işi inceliyorlar. Bütün işleri bu güçlü işte, güçlere böylece. bir haber gönderiyor. O gençler gelsinler böyle diyor. Geliyor. Bir grup papaz geliyor. Tabii şahsı elbiseleri kafaları dik. kendileri güvenleri fazla. Arşit o zaman kimi çıkıyor ona karşısına? Adı İmam Şafi. O hayatta zamanlar böyle. Onu çağırıyor sarayına. Adı Muhammed İdric'de adı aslında böyle. Ya Muhammed diyor, var diyor, Konstantinye'den, yani İstanbul'dan, bir grup papataya gelecekler. Seni yanına diye gereken alemleri al, siz bir grup olunur. Onlar Tarışım Hoca böyle böyle diyor. Sultanım diyor, gerekir fazla toplanmayı onlara karşılıyor diyor. Ben yeterim onlara inşallah. Ama benim acım etmemiş sakın bak diyor böyle. Etmem sultanım diyor. Ne olacak şimdi bu karar veriliyor. Diyancı kenarında olsun. Böyle. Azim Amin Şahit. Halk toplansın. Diyancı kenarında olsun meydanda burada. Geliyorlar papazlar bana Ne olacak şimdi böyle. Kim var karşılarında? Sıradan bir insan. Öyle tek üstü başta fazla da giyimli, süslü püsü değil. Yakışıklı değilmiş, görünüşü bu şekilde. Omuzda bir seccade omuzunda baştan sarıp, sarmış, cübbe giymiş, karşı o görünüyor. Bakma babazlar, ya bu mu çıkıyor bizim karşımıza? Ya bu nedir bu yani? Bir kişi çıkıyor de bu şekilde. Şimdi i̇şte tabi geliyor, diyor ki babazlara nerede diyor oturalım. İşte şurada oturalım. Orada güneş. Burada işte taşlık. Vay bir bahane bu böyle. Burada bu var. Burada var. Peki nereye oturalım? Gidelim diyor. Su içine oturalım diyor. Dijde böyle diye. Hem baş yürümeye giriyor suya diyor. Besmeği çekiyor böyle. Su içine giriyor. Seversini böyle seriyor. Dijdenin üzerine. dişi oturuyor. Gelin buraya diyor. Allah Allah diyorlar babazlar. Allah'a ekber diyorlar babazlar. İman eder muhtemelen böyle. İmana geliyorlar. Muhaber İstanbul'a gidince diyor ki, e, İmparatorlar Bizans İmparatorları, iyi ki diyor, orada olmuş manzaraya diyor. E burada olsaydı boğazda olsaydı, burada tek başına böyle, böyle Bunu görünce, <gülüyor> böyle bize buyuruyor burada. Allah diye gibi olmayınız. <gülüyor> Allah onlara kendini tutuyor. Maksimum. Bilmezse Allah unutursa Allah kimseye kendisi kendisini unutur, kendisine, Kişi kendisini unutuyor böyle. Nasıl unutuyor kendisini? Düşünme geleceğini. Düşünme yaranını. Abdel yok. Böyle. Namaz yok böyle. Ölümü hatırlamaz Dinlemek istedim onları bile böyle. İsimleri bunları da. Yülai kömül fasıkun. İşte bunlar Mevla biliyor. Fasıklar varlığa azgın çıkanlar bunlar böyle böyle. Kendi unutuyor böyle. Kendi unutuyor. Namaz neymiş böyle böyle? Sapık izoluşçiler, sapık görüşler, çağdaşlıklar, şunlar, bunlar sanki daha yaşama, onlara da yaşama, eğlenme böyle. Falan yerde yemek yiyecek, filan yerde çay içecek, filan yemeyin ne yapacak? Eğlenecek. Ama o da yaşlanıymış. Dünyada bile yansın ölen bırakana böyle otellerde böyle. O da yaşlanıyor. Ne o yaşlanınca artık gidemiyor olan otelleri. İşleri işleyemiyor otellerden. Bara palune gidemiyor artık oteller böyle böyle. Diye böyle. Göz görmüyor kaptığı bu böyle böylece. Üç yamete giremiyor. Üşüye giremiyorsa Allah bela büyüye. La istiyorsanlar sözünde la-i-stevi la, la tevi, işi değildir. Eshab-ı-nlar ve Eshab-ı-Cenne. Cennet, cennet ehliyle ehli bunlar bir değil bunlardır. <gülüyor> cennem ehli cehennem adı korkuş muhtemelinde korkuş böyle herkes bunu biliyor efendim. Herkes bunu biliyor. Mesela bir yerde günümüz Allah korusun inşallah muhtemelenler bomba kalkıyor mesela. Canlı bomba oldu. İntihar diye zavallılar. Gafiller muhtemelen. Kendini mahvediyor. İnsanları öldürüyor. Ya bununla islamadan yakıyor Allah korusun. Bu kadar sapızlık böyle böyle. Çılgınlık yapıyorlar. Yani. İntihar diyor böyle. Şimdi böyle bir olay olduğu zamanlar ne diyorlar bunu görenler? Başta basın mensupları. Efendim cehennem gibi oluruz. Böyle Böyle, böyle böyle. Yani kokus olay karşısında ilk kullanılan tek kelimece cehenneme benzetme böyle böyle. Ama deprem olmuş, ama sel olmuş, ama başka bir kaza olmuş, ne böyle? O gibi kokus böyle, böyle Yine güzel şey karşısında tek kelime ne kullanılıyor? Cennet gibi öyle. Bir yere gidiyor, bakıyor, akarsu kenarında bir güzel bir ev yapmış Kendi bahçesi çiçekli ağaçlar, şunları bunları, ahbedi oh, cene gibi diyor tabeveda. Hey insanın fırtında, yapısında, içrisini muhteremler, bunlara bak tabeveda. Yine aklına bir olay geliyor muhterem muhterem, öyle böyle aklına getiriyor. Şam'da bir gün. Öğün namazını emevi camisinde kıldım arada. Namazdan çıktım. Hemen yakından mezarlık var. Mezar orada Mezarlarda, bir de Habeşliğe mezarı var, tribüs orada. orada. İbni mektum da iki mezun böyle. İkisi bir arzım var böyle. Ve eşten beri bir Habeşliğe bir sevgim var ona böyle. Çok Allah katında işkence gördüğü için Allah Celle Cale yolunda işkence gördüğü için. Köle olduğu için böyle bir başka sevgi karşı. onun çok sık giderim ziyaretine. Oturdu ona bir falan böyle. Yine bir gün namazına çıktım. Mezarlara gittim. Tam bir Habeşli'nin mezarına yaklaştım. Baktım başka bir mezarın başvurduğunda iki kişi oturuyorlar böyle. Konuşuyorlar. Bir an konuşan bir şey anlatıyor yanındakine. Öbürü onu dinliyorlar böyle. Şöyle karşıdan baktım. Bu anlatan konuşan kişi yani sohbete kişi onu gönlüm sevdim mesela. Hoşuma gitti onun durumuna karşı ben böyle. İşedi ki işine bir duygu geldi. Ben de gideyim de onların yanında oturayım, dinleyeyim onu böyle. Onlara katılmak de. Ama şimdi şınvaler cesaretim olmadı buna. Yani git otur yana birden bire bu da olmuyor tabii şimdi. Yabancı yere tanımadığı kişiye de abi ne yapsam aklıma geldi. Ben de gideyim, hasri bir yandan kabrini sorayım diye. İmdiyormuşum böyle. Eğer bu dedim boşsa, yani bunda bir şey olsa gönlünde, bir Allah dostu değilse bu boşsa, hemen yanına dedim böyle. Bir abiş derim var böyle. Bu derim böyle. Ama bu boş boş. Eğer dedim bu Allah dostu içerim, ya Rabbi bu benim gönlümü bilsin, ben dedim yanına şarjım bu. Yani Yavaşça gittim. Selam verdim. Bu hareket emsiydi. Nefine kalıp bir bir işte, böyle? böyle bir Nerede <gülüyor> bir habeşe, mezar hangisinden böyle? Şimdiler baktım böyle. Şimdiler baktım, baktım, baktım. Talı talı talı talı talı, iciz iciz. Hakkı. Yani bir habeşe kalıp soruyorum. Şimdiler baktı. Hağzeme şu nerede böyle, Hem mısın böyle? Bak, şimdiler baktı. Talı talı talı talı, gel gel, iciz. Tutsam bakayım böyle böyle Oturumlu, yani ...oturma... ...biz çöktü böyle şey yaptı yani... ...çömelik yani... ...çömelik yukarıya. Bu... ...hanlıktan ile devam ettiğini şeyin... ...gerçekten... ...bir Allah dostu böyle... ...çok teyizli bir şey oldu oradan. Oradan kalktı onlar. Ben tabii kalktım... ...onan da gittiler. Ben de kabrı ziyarete gittim... ...bir anlaşılmıyor. Orada bir eğlendim. Oradan çıktım... ...nereye gideyim acaba nereye... ...tabii orada... ...başka işin yok orada. Aklım evvelinde... Muhit-i Arabiye'den gidiyor ziyaret Muhit-i Arabiye. Merkez dolara böyle otobüsden kalktı yer. Merkez böyle. Oraya geldim. Otobüs üzer kalkıyor böyle arabası böyle. Arabanızda Şehir bir yazıyor böyle. O arabaya bindim. Hatta araba daha boş bile bindim böyle. Ondan sonra Sade gelip arabadan kalktı Tam yönden geçmiyor. Aşağıya bir... 5-6 dakikalık bir yaya yürüyüşü var, 5-6 dakikalık. Orada karşı taraftan indim oradan, arabadan. Muhtarabin kabine gidiyorum oradan. Biraz yürüdüm. Arkadan bir omuzum orada böyle. Baktım, beraber çok işlem uçanım benimle. daha uzun boyu böyle. Cim böyle sarıktı, benim daha uzun boyu. Orada baktım o köşeye. Orada ayrıldık. O başarıya gitti. Üçümüz ayrı yollara gittik. Arabada yoktu bu. İlerken yoktu burada bu. Kimse yok burada Vurdu böylece. Dedi, İla aynaydı. Ne gitsin bana? İla muhiti arabaya dedim. bu şekilde. Gelmezsen başka baş bana bu. Gelmezsen de başına götüreyim. Onu sonra gidersin de böyle. Peki. Takılım bunun peşine. Şam'ın da kenarına datım bu türbesi de. Bir Şam'ın daha kenarına gittik. Suraklar oraya girdik. Buraya girdik derken, bir evin öne geldik bahçeli bir ev tek katlı ev. bahçeli evi oraya geldik bu kapıyı burada açtalar kapıyı içeri girdik büyük bir salonda bir vara uzatmahterim oturmuş böyle sedir diyelim diye bela tahttan böyle. böyle. onun oturmuş başında oturmuşlar yine adı abla dalgıstanlı diyorlar abla dalgıstan hazretleriymiş böyle 120 yaşındaymiş böyle pirifane yanında geri ona soruyor yöneltiyor onun konuşuyor. O tercihmediği anlatıyor böyle. Yani o sesi konuşuyor bu şekilde. <gülüyor> orada oturduk orada. İkinci kılı kurduk, alşimli asil kılı kurduk, nasıl ayrıldım muhteremler. O sohbetinden bir küçük bir şey anlatıyor bana sohbetinden. Yani karsat kaldım orada böyle. Ama kaldı böyle. Gelen giden durmadan böyle beni götürün yanına olduğunu Yanına aldım. Aa, tabii yer oturuyorum orada. Şu anlattı muhteremler. Dedi ki, Senede otururken de hava kararmış, hava yağışlı, hava soğuk, yolcuyla yola kalmış, yolcunun geri. O zaman yolcu ya piyade yayan, ya atla, gidiyorlar. Yola kalmış yolcu, artık yoluna gidemeyecek, hava yağışlı, soğuk hava, sen kapını çalıyor dedi, çaldı dedi birisi. Kim o, işte Allah işini bak yolda kaldım. Bu akşam ben buraya kabul eder misin misafirle? Bu akşam var, Allah işinin geleceği. Bu öne büyük diyor, garip diyor. Sen böyle cadi, cadi böyle. Sen de işin doğdu diyor. Peki diyor. O iş aldın böyle diyor. Aldın ama diyor. Buna fazla ilgilenmedim bunlar diyor. Bana sen diye bir yemek çıkardın ne varsa bir şey diyor. Oturma yanında ama bana bir taba bir yemek çıkardın. Neyse diyor, bir yatak yaptın diyor. Bu kadar evi izlemenin fazla. Ardından zaman geçti dedi Muhtemelen. Aradan zaman geçti. Sen bu defa neydi? yolda kaldın. Yolda kaldın dedi. Baktan ki oo, tipi yağmur, kar yakalığı birdenbire bastırdı. Gideyim mi Eyvah, Etrafa bakıyorsun, bakında bakın dedi. Bir ev gördün ama el düştü diye böyle. O güne görevler böyle. Köş saray büyük evde de böyle. Yanında başka evde yok böyle. Büyük çiftlikçinin bir evde de böyle. Acaba gitsin bu eve acaba? Beni kahveder mi acaba? Aklına geçti bu şekilde. Artık diyor çaresiz kaldım diyor. Gide yedelim de, de böyle. Kapıyı çaldım diyor. Kimseye karşılığını o misafirin karşı çıktığını böyle diyor. O karşına çıktı. Diyor. O seninle tanıdı seni diyor. O hoş geldin sana sarıldı, seni iş aldı seni diyor. Üstünü ıslanmış. Sana çamaşırı verdin, üstünü değiştir diyor. Seni oturtuyor diyor, yemeğe teyit geldi. Seni ilgilendi artık diyor, Senin sohbet ediyor diyor. Artık yemek üstüne yemek, durmadan ikramlar, muhabbete sohbetler diyor. Sen ne yapar? Utanırsın mı böyle? Eyvah ya! Bak bu adam benim kapıma gelmişti de ben hükümet bilememişim. Bu ne insan bu şekilde yapar. Şimdi buna geçti, gerçeği hakikaten geçti bu arada. Örnek bu böyle. Dedi ki, Allah'ın rahmeti sonsuz sınırsız geleceği Allah rahmet böyle haber dedi. Sen de dünyada Allah'a kulluk ettin ama az ettin Allah'a kulluk dedi evvel. Yani iyi bir şeyle, amelle, işte gevşek, tembel, neyse böyle Allah dedi bir zayıb bir kulluk ettin. Ama haramdan sakındın, kıyadan sakındın, kendine fazla Vermeden Allah'a kudup ettiğin biraz. ağrısı. Öldün, Allah'a kavuştun dedi böyle. Allah'a kavuştun dedi. Mezara girdin. Ucaki Mevlam dedi, kulum, bak sen dünyanı unutmadın beni bak bu Unutmadın böyle. Aramdan sakındın, namazını kıldın, idare ettin yapabildiğin yapabildiğin kadar. İşte senin yere bu Mevlam sırada gösterin, mezarını verin baktın. Bakın ki mezara dedi böyle, cenneten bahçe mezarında. Yemişiyim Nur böyle böyle. O kadar güzel. Onun ne yaparsa yani, Allah'tan dedi. Ya Rabbi, ben sana kud edememişim. Dersin der mutlaka. Her cehette göz cehette dedi. Adet terinde bulunursun Allah kutançlandım der mutlaka böyle. Esabı cehette tüm faizi ölmeden bir. Ve sabi cennet. Cenemeli onların durumu. Ateş, azap muhtemelerde. Ama bu olacak. <gülüyor> Önümeyi var mı? Çarabla yok mu? Yani efendim bilim, teknoloji, uzay dönemi, şunlar bunlar bunlar. Fasak eski muhtemelerde. İşte filan... Uydu hayat var mı? Olsun ablâsın. Dünya hayatı, hayat var mı? dünyada? Biri boğulur insana muhtemelerde ya? <gülüyor> Dünyada ateşi bıraksalar, dünyada insanlar dünya. Bırakın mı tamamen böyle? Kim yapıyor bunu? Bir videolarda yapayım muhtemelen. Bir videolarda var böyle. Ortada var böyle ateş muhtemelen. Böyle. Evet ateş esnağı böyle. Dünya başka uyduda hayat var mı efendim? Atmosfer var mı? Su var mı böyle? Mühtemelenler, başka uyduda veya başka gezegenlerde hayat var mı? Mühtemelen Şurası Suresi Meryem bunu buyuruyor bizlere. Aykırı 9'da. konu girmiyorum. Hayat var. Canlı varlık var muhtemelen. Dabbe diye geçiyor. Dabbe melek melek uşar. Dabbe yürüyen hareketler. Canlı varlık var. Bu şey bile mi muhtemelen Canlı varlık var ama insanda yaşayamaz mı? O var muhtemelen böyle. Yani hayat başka. İnsan hayatı başka böyle. Şimdi Denizde hayatı var denizde. Denizde canlı, var, canlı varlıklar var denizde. Balık yaşıyor. Yani balık dışarıda yaşamıyor da yaşıyor muhtemelen de. İnsan da ölüyor muhtemelen de. Yani hayat koşulları fıraktır muhtemelen de. İnsanlık dünya yaşar bu şekilde. Şimdi cehennem azap muhtemelen de. Yani kul gerçekten çok yazık muhtemelen de. Zaten hayatın bir kısmı çocukluk. Çocuklu bir kısım böyle. Yani sorumsuzluk. Hesap yatarım böyle. Çocuklu iki şey böyle. Sonu zaten yaşlılık hastalık. Yani sonunda. Efendim işte yaşlılığına mi? Ya bakın yiyebilirsin ya. Ya neyi doktor değil mi? Sakın ha tuz yasak kesin diyor böyle. Tatlığı yok. Şeker yasak, un yasak. Hamur içi yasak. Şu şu yasak yasak yasak. Yasak Bugün başın ağrır, dişin ağrır, karnın ağrır, bebeğin ağrır, ciğerin ağrır, romatizma olur? Etkinler de olur? Şunlar bunlar olur böylece. Daha doğrusu da hastalık muhtemelen böyle. Ki ne yapar yaşlı bir insan? Biraz iş yemiş artık böyle. Ya bir şey yapmaz. Şunu zaten geçti bu şekilde. İşte Bu arada böyle biraz. bu arada böyle. Gençlik böyle, orta yaşlı falan şu böylece. Allah korusun boşa geçmişse, avlanmışsa kişi, İki daha muhteremler var orada. Cennete gelince olan biri Hümül faizun. Feyzi kavuşan, kurtuluşa kavuşan, ancak ehli cennet. Cennet muhteremler. Ehli cennet, Hümül faizun varlar. Felaha kavuşanlar, kavuşanlar evvel. Nedir cennet muhteremler? Her insan kendi şöyle nefsine, gönlüne baksın, hem de gönlüne baksın kişi böyle. İnsan nasıl yaşamışlıyorsa, cennet o muhtemeler böyle. Neden? İnsan da öyle yaratmış muhtemeler yapmış. Hiç kimse uyum sağlayamadı. Dünya uyum sağlayamayasınlar böyle. Dünyaya böyle. İnsan bana kadar evi olmaya, ahliye sahibi olabilsem böyle. ...artık harç, borç, şu... ...yılları çalıştı. Yani ev ...her şey tam olarak... ...dörtlük olacak. Alıyor mu? İnşallah. <gülüyor> ev alıp bitme... ...eşyası, şunlara, bunları... ...evinde huzur meselesi ya... eşinde karı kurası... ...huzur meselesi muhtemelen... ...komşuyla geçişim meselesi böyle... ...sağlık meselesi, gönül meselesi... ...bunlar böyle böyle. insan ne istiyor... Benize ölümüzdü hayat. Yani öyle ölüm olmasa hep yaşlı insan böyle. Ölüm olmasa dünya ölüm olmasa zor. Vallahi zor temeller. Niye zor? Yaşlılık var ya. Yaşı yüz oldu, yüz elli oldu, iki yüz yaş oldu böyle. Yata bağımlı. Yata bağımlı Altına kızı gelin alıyor temeller. Ya hanımız o da çünkü. Altına torun alacak altı ya. Yata bağımlı böyle. Bir taraf ağır, orası ağrır. Şurası, burası. Kim bakacak bunlara muhtemelen böyle? Ölüm, rahmet dünyada. Cennet ölüm yok mu Ölü, yaşlı yok ama Orada yaşlanma yok. Aynı yaşta, 30 yaşında. Herkese, erkek kadın böyle. Aynı yaşta, aynı boyda güzellik fark ediyor muhtemelen böyle? İmanın daha kuvveti dünyada ameli, o daha da güzel, nurlu muhtemelen. Böyle. Güzellik fark ediyor. Aynı yaş, aynı boyda, aynı kiloda. Yani aynı kiloyaket böyle. Dünyaya bakıyorsun böyle. ki Müyam tipidir, kısa kısardır, zayıftır, şu bu böyle. Yapıldır böyle. Aynı boy, aynı yaş, aynı kilo böyle. Kilo almak var mı? Yok orada. Orada kilo almak kimse böyle. Ve hemen böylece. Kilo <gülüyor> ve şebi henni mâ kuntun ta'amelûn Kulunu yiyin işin. Heni anama, hemen sindirerek böyle. Küçük yığınla gibi böyle. İnmiyor başlar muhtemelen. Baş inmiyor böyle, sindiriliyor. Bir gaz gibi geri tevi çıkıyor böyle, Çıkıyor böyle. Aynı kiloda insanı. Kilo alma korkusu yok böyle. Ye iş an böyle. Zaman yok orada. Yani gece yok. Yarın, hafta, ay, yıldız. Bu zaman dilim yok. Unutmadık bunları böyle, böyle. Uyku da yok. Uyku da yok. Yorma da yok, gafet de yok, can sıkılmıyor, ruh sıkılmıyor, gönlü daralmıyor. Kötü bir insan yok, kötü bir varlık yok mu tekrarlar? Yani mikro bir o sinek, bir sihirci ne yapar böyle? Yılan, akrep yok mu şey böyle? Tertemiz cennet böyle. Herkes güzel, herkes böyle güzel, herkes sahip insanlar orada, herkes işi olacak orada. Herkesin kendi mülki olacağı böyle. Köşkü, sarayı, bahçesi, ağaçları, meyvelere böyle. Zaman olmadığı için her zaman meyve hazır. Ama ağaçta ayrı değil mevcut. Efendim, gideyim, kiral ağacına gideyim. Elma ağacına gideyim. Efendim, muzağa gideyim. Yok. Efendim, aynı ağaçta da böyle dallarında katılabilir. Aynı ağacın dallarında böyle. Büyük bir bir atlı. Ailesi de buyuruyor diye. Bir atlaya yüz yıl atla koşsa bir ağacın gövdesini bitiremiyor. Öyle ağaç böyle. Ağaçta kökü yukarıda dal aşağıda sen öyle. Kökü yukarıda dal aşağıda böylece. Orada bir şey bir şey baldır yani topas ya baldır yani orada böyle. Bir dalına bakmışsın isimden tip elmalar lar böyle. Zeyma olur böyle. İsmi elma ama cehennem başka böyle. İşte muzlu, ayvısı, portakollu, mandalyesi, aklımıza gelen gelmi hurmaları, üzüm bağları, üzümleri böyle. Yatıyorsun tarafta, doğan üzerinde. Elbise, ipek elbise olacak. Haramda yanda yatıyor böyle. Şunu atıyorsun, canını sışırmayabilen istedi. Ayağa kalkmak yok muhtemelen. Verdiğine yok. İra, i̇rade, işaret, dal geliyor mutlaka böyle. Dal geliyor. Kapparıyorsun Ora meyvelerinde çürüş yok böyle. kabuk yok olduğu gibi yeniyor olduğu gibi yeniyor hemen de siniriyormuş şeyler. Akar sular akar sular insanın zevk feiz veren ama sır su değil böyle. De. İnsan yaşa yemesiiyle yaşayacağını. İnsan hiçbir şey yemesin gene yaşıyor mu yemiş mi? Bir zevk için böyle, zevk işim o tarz böyle. Yeme içme bir de kuşlar var cennette, kuşlar hotelde, kuşlar hatırlayın, böyle böyle. Bir rengarenk kuşlar ağacın dallarına koyuyorlar. Her kuş Allah zik ediyor açık bir dil ile böyle, bir esma ile böyle. Kimi Allah Allah Allah diyor. Kimi Ya Rahman. Ya Rahim, Ya Hay, Ya Kayyûm, Ya Latif. Ota böyle, kılı yattın din ona böyle. Otur kişi mesela bir yere akarsın kenarında, ağacın dallarında kuşlar verece, zikirlere ver, açık böyle, böyle Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kıyım, Ya Latif. Ota böyle. Sonra sohbetler müteremler, sohbetten öbürler, Mâlevi sohbetler, cihâyet nimetlerine bir zerrisi dünyanın muhtemelen. Mâlevi sohbetler muhtemelenler. Yani biz de namazı alamadığımız zevki, sohbet alırız muhtemelen. Mâlevi sohbetler, nedir bunlar? Cihâyetindeki sohbetlerin bir zerrisi yansıması bulunuyor, sohbetler böyle. Toplulunca arkadaşlar, dünya arkadaşları, tanrıklar ve oturuyorlar böyle. Tabi dünya anıları, artık her şey bitti artık <gülüyor> artık el dönüş yok, çıkış yok artık efendim, yarın yok istifade bir şey yok, gelecek gibi bir şey yok yani efendim, gibi bir şey var der bu şekilde oturum almadığında, sohbetler bence, bir de yakınları arama birbirini arama orada efendim aklına girecek insanlar ki benim bir annem vardı işte babam vardı oğlum vardı, kızım vardı, torunlarım vardı kardeşim vardı, yeğenlerim vardı işte Hava tercihine istemesi, şunlar falan vardı. Ee, çok samo arkadaşlarım vardı, filanlar vardı. Acaba nerede bunlar? Cennet bir tane diyor. Sekiz anladım var. Sekiz cennet anlattı. Yani. Biri burada, biri kime kaç, üç iki üç, üç, üç Hemen ruh suatıyla gidecek buradan böyle. Gelecek, bir tanrıda rast geliyor. Arkadaş, annemi gördün mü sen benim? Ya anneni, işte mezarda beraberdik ama Sonra bilmeyip görmeden bir mesela. E, tabi bulamayan bulamıyor muhteremler böyle. Ne anlama geliyor? Cehennete girememiş Allah'a koltuğuna böyle. Mesela babasını buldu, annesi yok böyle. Annesini buldu, babası yok. Nerede bu? Demek ki bu cehennemde muhteremler böyle. Dedim ki beş tane oğlu kızı var mesela. Üçünü, dördünü buldu. Bir ikisini bulamadı. Nerede bunlar? Ceren de alakosmuştur öyle. Eğer bir insanın çocuğu tabii ki ölmüşse o anasının yanında kalıyor mu sen Onun ayrı kışı olmuyor böyle. Çünkü bile er mi de ölmüşse erkek kız olsun bu anasının yanında buluyor beraber onlar abi. Aynı yaşta böyle. Aynı görünüyor kalıyor mu Hep o kalıyor varla böyle. Böyle ki altı olsun. olsun altarlık olsun ama da binici oluyor tabi. Kendi yürüyor, kendi şartlıyor. Zaten düşmedi, gördüler. Yer çekimi yok mu burada. böyle? Yer çekimi yok zaten burada böyle. Çocuk oynuyor, topluyor çocuklar, arkadaşlar topluyor böyle. Oynuyorlar. Şimdi ne yapıyorlar? Şu bak, burada Mustafa'nın burada. Tabi Allah vermesin, zorayla acısını Mustafalar ama orada sevinecekler bunlara Mustafalar böyle. Yani çocuk, küçük öğrenci sevinecekler böyle ela sevgisi aynı yerde kalıyor mu derim Aynı yerde kalıyor böyle. Çünkü o anda bunları emeniyor o tabale. Hem olsaydı o sayıda öyle şey diye konuşuyor o orada hemen. O bakışlar. Son bir sonra, sonra evliyadan sohbet eden hutayanlar herkes orada mülkü ayrı. Laksi oğlu kızı büyük annesi ölmüşse herkesin yer ayrı derler. Onunki ziyaretine Oğlun ülkü ayrı böyle. Köşkü, sarayı, makam ayrı böylece. Tabii ikramlar birbirlerine. Oraya böyle. İkramlar var. Herkesin ameline göre gıdaların tadı, rengi farklı oluyor. mesela Mesela bir oğluna edecek ziyafetine oğlunun meyveleri koyuyor ne bu şekilde. Allah oğlum bu bu daha önce kokuyor bunlarınla. Bunlar ringin daha kar koşup var böyle. Bakacak daha tatlı bunlar böyle. Neden? Ona göre namaz koyucu denen böyle. Namaz koyarsa göre böyle. Öyle insan var mesela namaz kovarsa göre gafret motoru böyle. Abi de tasutusuz böyle. Öyle insan var namazdan zevk kalır motoru. Fiz alıyor iyya. İyya nabud ve iyya ki demek mesela. Yani, Allah ekber ciban rabil aleyha. Allah zikrediyor. La ilahe illallah derken sen feyiz alıyor. Bunda orada yansıyor. Meyveler, gıdaların da, her gıdasınız yansıyor böyle. Rengi daha parlar, daha çekici, daha güzel kokusu, daha tatlı. Evliyaların sohbetleri, şehitlerin sohbetleri, sahabelerin sohbetleri, peygamberlerin sohbetleri, Aman Ateş, buna gidiyor bunlar. Ve son an Peygamberimiz sohbetimizdeyimler. hep nasip ettiğimiz inşallah geleceğimizdeyim mutsuzlar. Orada görüşmelerimiz var. nasip ettiğimiz inşallah yatare fatiha